Vahiy 22. bölüm Melek bana Tanrının ve Kuzu'nun tahtından çıkan bilur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrının ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak, kulları ona takılacak. Onun yüzünü görecek, alınlarında onun adını taşıyacaklar. Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da, güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek... Ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Melek bana, ''Bu sözler güvenilir ve gerçektir.'' dedi. Peygamberlerin ruhlarının tanrısı olan Rab, yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermek için meleğini gönderdi. İşte, tez geliyorum. Bu kitaptaki peygamberlik sözlerine uyana ne mutlu. ''Bunları işiten ve gören ben Yuhanna'yım. İşitip gördüğümde bunları bana gösteren meleğe tapmak için ayaklarına kapandım. Ama o bana ''Sakın yapma'' dedi. ''Ben senin peygamber kardeşlerin ve bu kitabın sözlerine uyanlar gibi bir tanrı kuluyum. Tanrı'ya tap.'' Sonra bana ''Bu kitabın peygamberlik sözlerini mühürleme'' dedi. ''Çünkü beklenen zaman yakındır. Kötülük yapan yine kötülük yapsın. Kirli olan kirli işlerini sürdürsün. Doğru olan yine doğruyu yapsın. Kutsal olan kutsal kalsın.'' ''İşte tez geliyorum. Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim.'' ''Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeğe hak kazanarak kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu.'' ''Köpekler, büyücüler, fuhuş yapanlar, adam öldürenler, kutperestler, yalını sevip hile yapanların hepsi dışarıda kalacaklar.'' ''Ben İsa, kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim.'' parlak sabah yıldızı benim. Ruh ve gelin gel diyorlar. İşiten gel desin. Susayan gelsin. Dileyen yaşam suyundan karşılıksız alsın. Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum. Her kim bu sözlere bir şey katarsa Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır. Her kim bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır. Bunlara tanıklık eden, Evet, tez geliyorum, diyor. Amin. Gel Ya Rab İsa. Rab İsa'nın lütfu kutsallarla birlikte olsun. Amin.